ders inşallah. Dersimizin ismi güzel ahlak. <Gülüyor> Aleykümselam var aleyküm. <Gülüyor> Şekil. Güzel ahlak kelimesi yani ahlak deyince yine anlaşılıyor ama güzel ahlak deyince daha ayrı anlaşılıyor. İslam da biliyorsunuz kavram derslerini hatırlayacak olursanız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 Her şey fıtratımı bir asla uygun olandır. Ve İslam ahlakı da aynen Kuranda neyse gelen ayetler ona dayanır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı sorulduğunda müminlerin annesi ne diyor? Allah kendisine rahmet etsin. Siz hiç Kur'an okuyor musunuz Onun ahlakı Bu da gösteriyor ki Kur'anı iyi okuyan bir Müslümanın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 ona sordur. O sana diyor, hangi kantardasın, Kilon ne? Şeyin ne? Ne yapar? Söyler ve acıtmaz diyor. Ama ben söylersen zoruna gidebilir. Diyor. Burada müminin de vasıfları yazıyor. Münafığın vasıfları da yazıyor. Kafirinki de yazıyor. Müşriinki de. Yani diğer sınıflarında. İnsan vahye gittiğinde kendini ne yapar? Görür. İşte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 Evet. Aldığı yerde kala kalıyor. O şimşek İslam. İslam ancak önünü görüyor gitti mi gene karanlık. Çünkü günahlar insanın kendi hasletleri insan ne yapar? Karanlıklarda bırakır. Ama İslam insanı ne yapar? Aydınlığa götürür. Evet. Dini hükümlerin ve emirlerin insanlar tarafından benimsenip uygulanması durumunda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 biraz gittik öbürü öyle bir geçiş geçti ki böyle yan oturmuş evinde kütese ölmüş muhakkak <gülüyor> o hocasından daha önceki şafada ne yaptı o alaka gördü bir yanlışı ne yaptı başka bir yanlışla telafi ya bir daha oyna çalar zaten şimdi. halbuki hataysa hatadır ya yani. yapmaman gerekir o adam yolu boş gördü ama yolu boş gördü orası nedir yoldur nasıl durulması gerekiyorsa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 Kim bugün kadınlı kızını bu şekilde söyleme söyletme ihtiyacım duyar? İslam ahlakına bakın. Bugüne kadar hiç ezanları kadın okumuş mu? Neden okumamış? <gülüyor> Çünkü sesinde bir çekicilik var. Yer halkı. Ama erkeğin sesinde aynı çekicilik nedir? Yok, tokuk vardır. Fitniye sebebiyet verilmemesi için. Onun için ahlaklar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 Açması lazım? açması lazım. Pazar ya belki ondan gençler gelmemiştir. Ha, Beklersen gelir. Tamam, tamam. Şu an kadar benden önce Açması lazım. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bu uğurda bütün Ömrünü vermiş, mücadele etmiş Ve güzel ahlaka Sahip olanlar Onun yolunu benimsemiş, onun izni takip etmiş olurlar. Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahlakı Kur'an'da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 sen diyor ayda üç gün oruç tutuyorsun. Ben daha fazlasına gideceğim. Sen ayın başında ortasında sonunda tutuyorsun. Daha fazlasına işte şöyle tut. Daha fazla. Sen bari en sonunda Davut'un orucunu tutuyorsun. O bir gün tutar. Bir gün iftar ederdi. Sahabe diyor ki Allah kendisine merhamet etsin. Ee, Keşke diyor o gün Allah Resulü'nün dönen seyahatını tutsaydım. O zaman gençtim. gücüm yerindeydi. Tutabiliyordum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 güzel ahlaka sahip olma, dünya malına sahip olmaktan daha hayırlıdır. Olur. Evet. Evet. Hatırlayacak olursanız hadis-i şeriflerde, hoş geldin. Bir adamın diyor, evladına bırakacağı en hayırlı miras nedir? Evet. Güzel ahlak. Yani, güzel ahlak,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 halk nazarında itibarı arttı, arttığı gibi Allah nazarında da itibarı ne yapar? Artar. Allah kendisinden razı olsun. Bu noktada Ali diyor ki sen diyor ilim sahibi oluyor, Mal sahibi olma diyor. Yani ahlakla bunu şey yapalım, mukayese edelim. Çünkü mal diyor biriktikçe diyor sen onun güdücüsü olursun ve vaktini onunla harcarsın. Bekçisi olursun diyor. Ama ilmin arttıkça sen bekçisi olmazsın. İnsanlar onu diyor yaymakla mükellef olur. Ve dahası diyor öldükten sonra geridekiler malını diyor bölüşürken sen onun hesabından uğraşırsın. Ama diyor ilim yapıp oraya girdiğin zaman insanlar diyor senin hayrını anar. Arkandan dua eder diyor. Mal hesabı vermekten ona diyor. Yani aynı şekilde ahlakı ele aldığımızda insan ne yapar?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 her türlü ahlaksızlıklar ne yapar geri getirir. Ama mal öyle değildir. Ve kendinde güzel ahlakın gereği olan cömertlik ve fedakarlıkta güzel huylarla, güzel huylarla huylardandır. Ve düşmanla mücadeleden korkan, gecenin uykusuzluk verdiği gibi kendisine meşakkat ve sıkıntı gelmesinden korkanlar gönüllerini halka açamayanlardır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın kardeşlerim, devamlı namazdan sonra da e, bir tesbihatımız var. Tehlil, e, tahmid ve tekbirliğimiz. Hiç bunların üzerinde durdunuz mu? Yani subhanallah, elhamdülillah ve Allahu Ekber. Bu zikirlerin insana sağladığı faydayı biliyor musunuz? he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 her türlü yolları açanın o olduğunu, fakirin fakir olmasına sebep, zenginin zengin olmasına sebep, çocukluğunun, çocuksuzun, kızı olanın, oğlan olanın hepsini verenin o olduğunu bilerek ona hamd etmedi. Müslümanın nedir? Genel ahlakı olmalı. Ve hamd eden bir insan da aynı zamanda nedir? Tok gözlüdür. Hiçbir zaman aç gözlü ne yapmak? Olmaz.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 alçak gönüllü olmayı nasip eder. Ondan kibir ve gururu ne yapar? Giderir. Tevazu ve alçak gönüllülük ise toprak gibi olmaktır. Orada iman ağacı yeşerdikçe ilim, hikmet, meyveler ondan ne yapar? Yemiş verir. Yani bakın sadece şu zikrin insandaki tecellileri, verdiği huy ve ahlak. Yani onun ahlakı Kurandı diyor ya, sırf bunları düşündüğümüz zaman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 Yani Allah'a. Çünkü arayı bozan kim? Şeytan. Şeytan girmiş araya. Allah'a andı mı kalp ne yapıyor? Duruyor, sukun ediyor. Anladın mı meseleyi? Demek ki kalpler ancak Allah'ı anmakla sukun bulur. Öyleyse bu kalbin tedavisi de sürekli Allah'ı ne yapacak? Zikredecek ki hastalıklarda ne yapsın? Kurtursun. Evet. Gönüller Allah'ı anmakla huzur ve sükunettür. Yalnız bunların lafız olarak söylenmesi, he ve sağdan alıp sola verilmesi insana ne yapmaz? Fayda vermez. Belli bir şekilde rit çekilmesi o da ne yapmaz insana hiçbir fayda vermez. Onların gereğini insan yerine getirdiği zaman o zaman insan kötü huylardan arınır, güzel huylarla ne yapar? denir Ve kardeşlerim günah insanları korkak yaparken iman insanları ne yapar? Cesaretli ve onurlu kılar. Kötü huylar insanı korkak yapar, kaypak yapar ama iman insanları ne yapar? Cesaretli yapar, turist yapar. Bunlar çok önemli bakın. Ve insan Allah'ın adını zikrettiği müddetçe kötü huylardan ne yapar? Bir bir arınır. Onun yerine de ne yapar?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 Allah'a hamd etseler, Bir tane hırsız kalır Kur'an ahlakıyla insanlar ahlaklansın. İnan kötü kuy diye hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Adam bir başkasının gözüne ne yapacak? Göz dikmeyecek. Bir başkasına ne yapmayacak? Haset etmeyecek. Kin, garası hiçbir şey ne yapmayacak? Kalmayacak. Rabbim hepimize hayır versin. Kendi yağıyla kavrulmayız, sevenlerden eylesin. Vallahi Azze ve Celle kendisinden başka hiç kimseye bizi muhtaç etmesin. Evet. Bakın güzel ahlakın en güzel örneği Allah Resulü Sallallahu Aleyhi çok güzel bir hayat sürmüş. Ümmetine de bu hayatını yapmıştır tavsiye etmiştir ve güzel ahlakın ancak gönüllerde olduğunu söylemiştir. Karnına taş bağlayarak kim gezmiş? Evet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 Ve yanında hizmet eden Enes'e ben diyor on sene diyor Allah Resulü'nün hizmetinde bulundum, bana öf bile ne yapmadı demek diyor. Çok kızdığında dahi diyor seni iki plaklı, alnı toprağa geleceğe Hep böyle tehdit diyor. Yani kötü bir söz daha ağzından ne yapmıyor? Çıkmıyor Evet, bu sadece Enes'e değil, bu davranış bütün insanlara ne yapmıştır, vermiştir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da insan olması sahibiyle kızmıştır, boyun damarları şişmiştir, gözleri kıpkırmızı olmuştur. Ama bu sadece Allah'ın emirlerini anlattığında ve O'na karşı intikam almasındadır. Evet, Allah gönlü zengin, ahlakı güzel olanlardan eylesin kardeşlerim.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 onu bana versene diyor. Üç kere istiyor. Allah Resulü veriyor. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam kalkıp evine gittiğinde sahabeler onu kınıyorlar. Neden yaptım? diyor Vallahi diyor onu ben diyor alıp da giymek için yapmadım diyor. Onu diyor kendime kefen olsun diye istedim diyor. Yani hepsinin kendine göre istedikleri ayrı ayrı şeyleri vardı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona zarrı ihtiyacı var. Buna rağmen ne yapıyor? İsteyene onu muhakkak veriyor. İsteyene vaatte bulunur. Başka bir zaman vereceğini söyleyerek muhatabında gönlünü alardı. Yanında bir şey olmadığı zaman. Soru sorana cevap verir. istediğini yerine getirirdi. Ki bir gün namaz için kâhmet getirildi. Kendisine bir bedevi geldi. geldi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 Durumunu gözünün önünden geçirmiş, deve sunayan bir sahabe namaza gittiğimde Muaz ne yapıyor? Bakara suresini okuyunca güç yetiştiremiyor, çekiliyor. Allah Resulüne şikayet ettiğinde Muaz'a sen fitnecim mi oldum diyor. Yani halkın hareketini her zaman gözetleyen, ona göre gönderdiği insana da emir veren neydi? Bir insandı. İnsanlara insanlara karşı Allah Resulü her zaman şefkatli ve merhametliydi. Başkalarına değer verme onların hep konumuna göre yani. Yani insanlara bulunduğu hal üzerine Allah Resulü ne yapar? Değer verir. Şimdi düşünün değer verilmeyecek birine değer verirseniz ne olur? Ha? Gururlu, kibirli, havalı olur.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 Ve güzel ahlaklı olan o insanlığından kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri hak olan bu nurlu yolda daim eylesin. ayaklarımızı kaydılmasın. İnşallah haftaya kötü huylar var. Güzel ahlakı bozan. Bugün güzel ahlaklı noktalayalım. Bir dahaki derste ise güzel ahlakı zedeleyen insanda çirkin duran kötü ahlakın ve kötü ahlaka sebep olan imanı, zafiyetlerin <gülüyor> üzerinde duralım inşallah. Bu günlük inşallah bu kadar yeter. Kipaneke Allahümme ve bihamlike eşheden la ilahe illa ente estağfurullah ve elhamdülillah Allahümme